Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Programa başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. Her sene coşkulu bir şenlik havasında yaşadığımız dinleyici destek günlerini yazık ki COVID-19 nedeniyle bu sene yapamıyoruz. Açık Radyo yayınına bu yıl kutladığımız 25. yılında da aksatmaksızın sürdürüyor. Bugün 51. yayın dönemine başlıyoruz ve her sene stüdyolarımızı dolduran onlarca dinleyicimizin, sanatçı dostlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını düşünerek geleneksel radyo şenliğimizi şimdilik bir başka bahara erteledik. Yayınımızın bağımsız sürmesi için hayati önemde olan dinleyici destekleri sene başından bu yana hiç durmamış olsa da senelik mali hedeflerimizi tutturmak açısından bir şenliğin Eksikliğini hissetmiyor da değiliz doğrusu. İşte tam bu noktada size ihtiyacımız var. Lütfen açıkradyo.com.tr adresine girip sağ üst köşedeki program destekçisi olun butonuyla bağımsız radyoculuğu sizler de destekleyin. Gelelim haberlerimize. Yapay adaya sahip Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı yaban hayatı geliştirme sahası. Merhaba.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 Evet bildiniz Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti yıllardır kuş sesine hasret kalmıştı. 230'un üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan gölde bu yıl Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla suda kalan komisyonunun da çabalarıyla Kuyucuk Köyü'ne vurulan sondajla göle su taşındı. Doğal kaynak suyu 1,2 kilometrelik borularla göle taşınınca suya hasret kalan kuşlar da gelmeye başladı ve Adeta görsel bir şölen oluştu. Bu arada baharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan boz ayılar Kars'ın Sarıkamış ormanlarında Kuzey Doğa Derneği ekibi tarafından vericilerle takip edilmeye devam ediyor. Türle ilgili yapılan çalışmalar ve çiftleşme döneminde olan boz ayılar ve yavrularıyla ormanda karşılaşılınca Ne yapılması gerektiğini de kapsayan bir video hazırlandı. Bu videoyu izlemek için hemen Kuzey Doğa Derneği YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Burada o videoyu izleyebilirsiniz. Yayınlanan bir araştırmaya göre koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamındaki karantinalar nedeniyle Avrupa'da artan hava kalitesi, 11.300 erken ölümün engellenmesine eş değer sağlık faydaları sağladı. Araştırmacılar geçen ay boyunca yüz milyonlarca insanın evde kalmasının hava kirliliğinin neden olduğu veya daha da kötüleştiği hastalıklar üzerinde olası iyi etkilerini tahmin ettiler. Çalışmayı yürüten Helsinki merkezli enerji ve temiz hava araştırmaları merkezi baş analisti Lori Milvirta, Bunu Avrupa'daki herkesin bir ay boyunca sigarayı bırakmasıyla karşılaştırabilirsiniz dedi. Milvirta, analizimiz halk sağlığı ve yaşam kalitesi için fosil yakıtların sürdürülebilir bir şekilde hızla azaltılmasıyla elde edilebilecek muazzam faydaları vurguluyor diye konuştu. Muğla'nın İkizköy ilçesi yeni bir termik santral müdahalesiyle karşı karşıya. İlçede yer alan zeytin ağaçları Yeniköy termik santraline Kömür taşıma bandı yapmak için 1 Mayıs'ta geçerli olan sokağa çıkma yasağı fırsat bilindi ve kesilmeye çalışıldı. Kesimler ikiz köylülerin müdahalesiyle durduruldu ancak ikiz köylüler yaptıkları açıklamada kesimi yapan kişilerin yarın jandarmayla tekrar geliriz diye tehdit ettiklerini belirtti. Bölgedeki birkaç çam ağacı ise kesilmekten kurtarılamadı. Koronavirüs salgını sırasında insanların kendilerini karantinaya alması ve ekonomik faaliyetlerini yavaşlatmasıyla birlikte vahşi yaşamda kendine yer bulmaya başladı. Şehirdeki gürültü kirliliği yerine kuş cıvıtlarını, okyanuslardaki su altı gürültüleri ise yerine Baynalı'nın şarkılarına bıraktı. Kanada'da yer alan Vancouver Limanı Yakınlarındaki Ocean Networks Kanada tarafından işletilen deniz dibindeki gözlem evlerinden gelen su altı ses sinyallerini inceleyen araştırmacılar gemilerin neden olduğu düşük frekanslı seslerde önemli bir düşüş olduğunu tespit etti. Guardian'da yer alan habere göre araştırmanın yürütücülerinden ve aynı zamanda Dalhousie Üniversitesi'nde okyanus bilimci David Barclay genellikle bu frekanstaki su altı gürültüsünün deniz memelileri üzerinde etkileri olduğunu biliyoruz dedi. Araştırmacılar bunu balinalar ve diğer deniz memelileri için de iyi haber olabileceğini tahmin ediyor. Yaşanan olayı devasa bir insan deneyi olarak tanımlayan Barclay, bu sayede okyanus trafiğindeki azalmanın deniz yaşamı üzerindeki etkisini anlamak için bilim insanlarına bir kapı aralandığını söyledi. Son zamanlarda koronavirüs salgınıyla beraber dikkat çeken bir başka olaysa şehirlerde daha fazla duyulur hale gelen kuş sesleri. Kuş gözlemleri gerçekleştiren British Trusts for Ornithology'den Paul Stancliffe'e göre şu anki gürültü eksikliği şarkı söyleyen kuşların potansiyel eşler ve rakipler tarafından duyulmasına yardımcı olabilir ve böylece üreme başarıları da artabilir. Belçika'nın Valonya bölgesinde yetkililer yaptıkları açıklamada bir nehirdeki binlerce balığın Fransa sınırından akan kirlilik nedeniyle öldüğünü söylediler ve Fransız yetkililer uyarı vermede çok geç kaldı diye suçladılar. Fransa sınırına bitişik Valonya sorunun şeker pancarı rafinerisinde bir sızıntıdan kaynaklandığını ancak şirketle ölü balıklar arasında şimdilik doğrudan bir kanıt bulamadıklarını belirttiler. Evet tekrar hatırlatmayla günümüzü kapatalım. Açıkradio.com.tr adresine girip sağ üstteki program destekçisi olun butonuyla sizler de bağımsız radyoculuğu destekleyebilirsiniz. İklim krizine karşı ve doğa için hep birlikte esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesran Uygar Özel Sadece bugünkü değil